وَذْكُرْ fil الْكِتَابِ <مَرْيَم> Kitaptan Meryem, Kitaptan Meryem'i dağın. Allah subhanehu ve teala alemlere rahmet olarak gönderdiği son peygamberine bir kitap indiriyor. O öyle bir kitap ki önünden ve ardından hiçbir şekilde batının yaklaşamayacağı bir kitap. O öyle bir kitap ki bizzat Allah subhanehu ve teala'nın muhafazası altında, koruması altında olan bir kitap. O öyle bir kitap ki kıyamet gününe kadar bozulmayacak içerisinden bir harf dahi çıkarılmayacak veya ona bir harf dahi eklenemeyecek bir kitap o öyle bir kitap ki 14 asırdır 1440 yıldır insanlar o kitabı okuyor ve daha Allah'ın dilediği süreye kadar insan süreye kadar insanlar o kitabı okuyacak ve o kitap da Wazkur fil kitabı Meryem Meryem'i de an Allah Subhanahu ve teala Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ne yapıyor emrediyor. Sen bu kitapta Meryem'i an. Kendi sohbetlerinizde sohbetlerinize değil. Orada burada değil. Nerede? Kitapta. Niçin? Meryem aleyhisselam kimine göre bir peygamberdi, kimine göre bir peygamber değildi. Ama her halükarda bir kadın Allah'ın kitabında anılıyor. İşte üç tane vasfı var. Bir iffet abidesi. İki kendisini tamamen ibadete vermiş, üç Sıddıka çok doğru söyleyen dost doğru birisi. İşte kadınlara numune itimsal, işte kadınlar için biz ne yapacağız? Ne yapmamız lazım? Nasıl ilim tahsil edelim? İslami hareket adına neler yapalım? İşte bunları yaptığınız zaman Allah Subhanahu ve Teala kitapta olmasa da en hayırlar içerisinde siz anılacaksınız. Dost doğru olursanız, iffetinizi korursanız, ve Rabb bir köşeye çekilip de Meryem Aleyhisselam gibi Fentebezet min ehliha mekanen şarkıya diyor. Köşeye çekildi ne yaptı? İbadete verdi. Evinize çekilin. Kendinize bir mescit edinin. Orada devamlı Rabbinize ibadet edin. Ben kadınlara soruyorum. Mutfakta mı daha çok vakit geçiriyorsunuz? Yoksa Allah'a ibadet esnasında mı daha çok vakit geçiriyorsunuz? Boş boş işlerle uğraşmaktan, gezmelerden, kadınlar arası oturumlarla mı daha çok vakit geçiriyorsunuz yoksa Allah'ı zikrederek mi daha çok vakit geçiriyorsunuz? Eğer mutfakta daha çok vakit geçiriyorsanız, ev işlerinde daha çok vakit geçiriyorsanız, çocukla çolukla uğraşmakta daha çok vakit geçiriyorsanız, bu vaktin onda biri kadar, yirmide biri kadar Allah'a ibadetle meşgulsanız Allah'ın sizi Meryem gibi anmasını beklemeyin. Meryemlerden bir Meryem olmayı beklemeyin. Meryem Aleyhisselam sadece kendisini ibadete adamak için "Vezkur fil kitabi Meryem izen tabazet min ehliha mekanan sharqiyye fatqazet min dunihi hijaben kimse görmesin diye bir örtüyle kendisini kapatıyor. Kendisini bir yere kilitliyor adeta. Orada Rabbine ibadet ediyor. Ama bizim şu an Müslümanlar maalesef kendisini mutlaka kilitliyor. Orada kocasına hizmet ediyor, evladına hizmet ediyor. Allah'a hizmet yerine, mabede hizmet yerine ne demişti Meryem Aleyhisselam'ın annesi? Rabbim ben bunu sana adadım benden kabul buyur demişti. Ben bunu sana adadım. Yani senin dininde mabede hizmet etmek, orada ibadet ederek sana ibadet eden bir kul olsun. Bu senin artık ben bunu sana adadım demişti. Ve Meryem Aleyhisselam kendisini Rabbine adadı. Mabette devamlı Rabbine ibadet ediyordu. Devamlı Rabbine ibadet ediyordu. Ancak bugün İslami hareket işte kadınlar ne yapmalı? Kadınlar çok ihmal ediliyor. Kadınlar şöyle kadınlar böyle doğru ihmal ediliyor olabilir kadınlar. Ama kadınlara düşen evlerinde bir köşeyi kendilerine mescit edinmeleri, orada kendilerini Rablerine vererek ibadet etmelerdir. Kadınlarımız böyle kadın olduğu zaman, kadınlarımız Meryem gibi kadınlar olduğu zaman İslami hareket Türkiye'de bir adım daha öne gelecektir. Şu kesin ve şu net. Kadınlar düzeltmediğimiz müddetçe erkeklerimizde de düzeltmek, toplumumuz da düzeltmek mümkün değildir. Kadınlar ıslah olmadığı sürece şunu demiyorum, kadınlar bozuk demiyorum. Kadınlar ıslah olmadığı sürece erkeklerin ıslahı hemen hemen mümkün değildir. Kadınlar ıslah olmadığı sürece nesillerin ıslahı, Mümkün değildir. Her erkeğin ilk muallimesi bir kadındır. Her erkeğin ilk ıslah edicisi sonuçta bir kadındır. Alim de olsanız, cahil de olsanız, mücahit de olsanız ilk muallimeniz sonuçta bir kadındır. O halde İslami hareket olarak öncelikle hanımlara yön vermemiz, Gerekir ve bu yönde onları ibadete sevk etmemiz. Yani interneti bırakın, şunu bırakın, bunu bırakın, boş konuşmayı bırakın, gezmeyi bırakın, şuraya gitmeyi, buraya gitmeyi bırakın. Mutfakta ve ev temizliğinde vakit geçirmeyi bırakın. Oturun kendinizi Allah'a verin ki Allah, da, Allah ve da sizi en sevdiklerinin katında ansın, sizi meleklerin yanında ansın i̇bn Kesir diyor ki Meryem İsrail olanlar arasında bu azam bir şekilde yetişmişti. İleri derecede ibadetiyle ve kesintisiz bir şekilde ibadet ile meşhurdu. Zahid ve abid idi. Hiç kesintiye uğratmıyor. Devamlı ibadet ediyor. Bir. Ve bu ibadet de ileri derecede yani mesela her gün beş dakika değil. Ya da bir gün iki saat, üç gün boştur. Üçüncü gün beş saat böyle değil. Kesintisiz Sürekli ve ileri derecede bir ibadet. Yani her gün iki saat, her gün üç saat ama her gün. Ama üç saat, dört saat devamlı Rabbine ibadet ediyordu. Ben burada hanım kardeşlerimize nasihat ediyorum. Kendiniz için vakit ayırın, oturun. Bir vakit ayırın iki saat mesela. Uzun uzun Kur'an okuyun. Kur'an okuduktan sonra uzun uzun kıyan ve uzun uzun rüku, secdeler namaz kılın ve arkasından uzun uzun zikredin. Günde en az 2-3 saat buna vakit ayırın. Eğer siz bunu yaparsanız Allah'ın izniyle bizler çok daha iyi şeylere layık olacağız. Sizin bu vesilenizle, sizin bu vesilenizle İslami hareket Allah'ın izniyle biraz daha ileriye gidecektir diyoruz. Evet.